بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروره من قدسنا ومن, ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا yuslah lakum a'malakum wa yufillakum bunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza faza 'azima amma ba'd fastaghil hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bashara umura muhtasathaha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin fi anar ba'd bu hafta Bedir Savaşı'ndan sonra alınan ganimetler ve esirler bunlarla ilgili gelen nasları hadisleri, ayetleri okuyacağız inşallah ve Medine ehlinin Medinelilerin Bedir'den dönen bu kutlu insanları karşılaması. Konumuz bu. Biliyorsunuz ki hem okuduğunuz üzere hem de daha önceki sohbetlerimizde derslerimizde anlattığımız üzere İslam'ın kahramanlarından Müslümanların yiğitlerinden olan bir grup Medine'de şehit olmuştu. Allah Azze ve Celle onlara şehadet şerbetini içirmişti. Onlar kendilerinde bulunan güç kuvvet, yiğitlik, cesaret, ne kadar güzellik, güzel böyle özellik varsa bunların hepsini müşriklerin hücumlarını, müşriklerin Müslümanlara karşı saldırılarını kırmak için tamamen ortaya koymuş, ellerinden geleni yapmışlardı. Hatta ölüme böyle uçarcasına gitmişlerdi. Onların örneklerini tek tek sizlere zikrettik daha önce. Gerçekten on, onlarla Büyük ibretler ve kıssalar var. Onlar süslü dünya hayatı yerine ahireti tercih etmişlerdi. Kardeşlerim ilk şehitlerden bir tanesi Bedir'in ilk kahramanlarından birisi Burayı sonra çarpalım. Sarı Doraç hocam. Biliyorsunuz Ubeyde bin Haris radıyallahu anh Ubeyde ibni Haris radıyallahu anh bu yaralanıyor bu sahabi sonra bu yarası sebebiyle de şehit oluyor. Ubeyde ibni Hammam yine bu şehitlerden birisi. Ömer radıyallahu anh'ın kölesi Mihce Mihce adındaki bir sahabe Umer İbni Ebu Vakkas her zaman duyduğumuz, hadislerde okuduğumuz meşhur sahabe olan Saad İbni Ebu Vakkas'ın erkek kardeşi Umer ibni Ebu Vakkar şehit olanlardan birisi Harise Binti Yine şehitlerden birisi. Daha bunun gibi daha önceki hafta zikrettiğim üzere 18 tane şehit. Allah Azze ve Celle onların şehadetini kabul etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların cennette olduğunu bildiriyor. Zikretmiştim ancak Teberani'de gelen bir hadiste Belir şehitlerin 18 olduğu rivayet ediliyor. En doğrusu Allahu Teala bilir. Nihayetinde kardeşlerim bunlar müminlerin iman eden kimselerin ilk şehitleriydi savaşta. Savaştaki ilk şehitleri. Müşriklere gelince onlar savaş meydanını biliyorsunuz terk edip kaçmışlar ve bir sürü gani ganimetler bırakmışlardı. Ganimet ne kastetdi lan? Düşmanın Üzerinde bulunduğu, yanında getirdiği her türlü değerli eşya, gerek binit olsun yani hayvanlardan veya araç da olabilir bugünkü gibi, bugün olduğu gibi. Veyahut da üzerinden ne çıkarsa kıymeti olan, kullanılabilir, alınır, satılır her türlü şey, ganimet. Yani Müslümanların işine yarayacak, fayda sağlayacak şeyler. Bunları bırakıp gitmişlerdi. Müminlerden bir grup onları, kaçıp gidenleri takip ediyordu. Bunu Ahmet İbni, yani İbni Hamel ve İbni Hibban rivayet ettiği bir hadiste şöyle anlatıyor. bu İbni Samit radıyallahu anh'tan rivayet ediyor hadis. Hadis sahih kardeşlerim. Diyor ki biz aleyhissalatü vesselamla beraber... Çıktık. Yani Bedir'e doğru çıktık. Bedir'e şahit olduk. Hazır bulunduk. İnsanlar e, karşılaştılar. Yani müslüklerle, Müslüman ordusu birbiriyle karşılaştı. müşrikler hezimete uğradı. Yenildiler. Allah Azze ve Celle müşrikleri yenilgiye uğrattı. Bir grup diyor, kaçan, yani Müslümanlardan bir grup, bu kaçan müşriklerin peşine düştüler. Onları bozguna uğratmak ve öldürmek için. Bir grupta ganimet manlarına ve eserleri, esirlerin peşine düştüler. Onları e, böyle yakalayıp kaçırmamak için, toplamak için. Bir grupta e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a herhangi bir ani bir saldırı olmasın diye onu korumak için onun yanında kaldı. 3 grup halinde müminlerin Ee, ordusu 315 kadar sayısı var. Şehit olanlar da çıkınca geriye kalan o e, miktarla üçe bölünüyorlar. Bu şekilde bir ayrışım oluyor. Savaşın hemen akabinde. Bedir Savaşı'nın akabinde. Sonra bu ganimetleri toplayanlar akşam üzeri geldikleri zaman diyorlar ki diyetlerine o müşrikleri takip edenlere ve e, aleyhissalatü vesselam'ı koruyan gruba biz diyor bu ganimetleri topladık bir anıya getirdik muhafaza ettik bunda başka kimsenin hakkı yok bizim hakkımızdır diyorlar düşmanın peşine gidenler de onları kovalayanlar da biz buna daha hak sahibiyiz biz düşmanı e, kovaladık buradan kaçırdık ve onları bozguna uğrattık dolayısıyla biz daha hak sahibi diyoruz Üçüncü grupta ve Vesselam'ı koruyanlar ise biz de ve Vesselam'a ani bir hucum ve saldırı olmasın diye onun etrafındaydık. Ona karşı gelecek tehlikeleri engellemeye çalıştık. Dolayısıyla biz hak sahibiz diyorlar kanimette. Dolayısıyla biz bununla meşgul olduk diyorlar. Sonra Allah Azze ve Celle işte bu e, Enfal suresindeki ayeti indiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ sana ganimet mallarından sorarlar. قُلِ الْاَنْفَارِ لِلّٰهِ وَالْرَسُولِ De ki, ganimet malları Allah'ın ve Rasulün. Yani hiç aranızda tartışmaya gerek yok. Bu konuda ihtilafa gerek yok. فَتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِهُ ذَاتَ بَيْنَكُمْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ Allah'tan korkun ve aranızı istah edin, düzeltin diyor. Bu ayetler gelince, bir de Tövbe suresindeki ayet ganimet mallarının beşte binini ifade eden, yani taksimatı ifade eden ayet gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ganimet mallarını taksim ediyor. O taksimata geleceğiz inşallah. Herkesin elinde bulundurduğu ganimet malını, düşmandan elde edilen malı Aleyhisselatü Vesselam iade etmelerini Yani verme söylüyor ashabına bir yere toplanması için. Bu arada e, az önce de söylediğim gibi ayet geliyor ve onların taksimatı hakkında ve vesselama bilgi veriliyor. Bu arada bu ayet geliyor. Neyin üzerine geliyor? O sahabelerin aralarındaki ihtilaf üzere geliyor. Allah Azze ve Celle latif, hoş bir şekilde onları Kınamış oluyor aslında. Gelen ayet kerimelerle. Çünkü onlar Allah yoluna çıkmışlardı. Allah için yola çıkmışlardı. Her türlü meşakata, her türlü sıkıntıya Allah'ın kelimesi yüce olsun diye katlanmışlardı. Ve memleketlerinden hicret etmişler, sabretmişler. Her türlü fakirliğe, sıkıntıya katlanmışlar. Dolayısıyla susunda ne yaptılar? Böyle bir ihtilafa düştüler. Neticede kardeşlerim bu ashab Allah onlardan razı olsun aleyhissalatü vesselamın ashabı ümmet içerisinde bu kudbe yani değerli bir yere örnek bir yere sahipti. Ve ilk böyle başlangıç konumları vardı. Yani bir şeyi başlatacaklardı. Herkes onların peşinden gelecekti. Eğer bunların ahlakı bu hususta bozulursa, kötüleşirse bu Bu geçici sıkıntılar, dünya meta, musibetleri karşısında o zaman önündeki menheçleri, metotları da bozulacaktı Allah Azze ve Celle onları yönlendiriyor. Ayetini göndererek. Hiçbir karışıklığa, hiçbir bozuntuya mahal vermeksizin Allahu Teala onları ne yapıyor? Yönlendiriyor. Ki aleyhissalatü vesselam daha işin başındayken, yani Bedir Harbi'nin başında onların adına dua ediyor. O duada bakın neleri söylüyor. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü 315 kişiyle beraber çıktı. 315 tane askeri var. Ashabından. Nihayet Bedir'e vardığı zaman müşrikleri görüyor ve ashabının lehine dua ediyor. Diyor ki, Ey Allah'ım, bunlar açlar, onları doyur. Ey Allah'ım, bunlar yaya geldiler, onları binitli yap. Ey Allah'ım, bunlar çıplak, onları giydir. Nihayetinde Allah Azze ve Bedir Savaşı'nda Müslümanlara zafer veriyor ve Döne, Medine'ye dönen her bir kimse yanında bir veya iki deve ile birlikte giyinmiş binitli olarak ve karınları da top doymuş olarak dönüyor. Allah-u Teala böyle bir ikramda bulunuyor. Hem Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına icabet ediyor hem de onlara büyük bir mükafat veriyor. Bu ganimet mallarıyla ilgili gelen bir rivayette Musab İbn-i babasından rivayetle Bedir günü diyor, ben bir kılıç getirdim diyor. Yani müşriklerden aldığı bir kılıcı savaştan sonra getiriyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben müşriklerden yana göğsüm böyle rahatladı. Bana bu kılıcı hediye et. Yani ben bunu aldım ama bu ganimet malı, bunu bana hediye etsen diyor, hibe etsen diyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, bu ne benim ne de senindir diyor. Adam diyor ki, belki de bu hak etmeyen birisine gidecek bu kılıç diyor. Hakkını veremeyen birisine gidecek derken, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sen bana bu kılıç hakkında sordum bu benim de değil senin de değil o benim için ayetle yani ganimet mallarını bildiren ayetle bana verildi ben de sana veriyorum diyor yani ganimet mallarının beşte biri kumusehu lillahi ve lirrasulihi ayet kerimesiyle bana verildi ben de sana veriyorum diye ve aleyhissalatü vesselam bu kılıcı o sahabeye veriyor Yani esenet kardeşlerim ganimetlerden 5'te birini çıkartıyor. Yani ganimet mallar toplanınca 5'te birini, bunun 4/5'ini e, savaşta hazır olan kimselere. Yani savaşçılara, mücahitlere veriyor. Geriye kalan kısmını da ayette geldiği üzere taksim ediyor. Allahu Teala ve alemu enma ganimtum min şeyin Herhangi bir şeyden ganimet aldığınız şeyler biliniz ki Allah'ın ve Resulünündür. Beşte bir Allah'ın ve Resulünündür. Yakın akrabalarındır, yetimlerindir, miskinlerin ve yolda kalmış kimselerindir diyor. Ayet taksimatı açık bir şekilde yani tafsiratı bir şekilde bildirdi Ebni Cüreyç diyor ki Taksimat, az önce söylediğimiz gibi 4 5'i savaşta hazır olan kimselere verildi. Diğeri de, Allah'ın ve Resulü'nün dedi ya, diğer kısmı 5'te 1'i. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onu uygun gördüğü yerlere verdi. Akrabalardan, yetimlerden, miskinlerden ve yolda kalmış kimselere. Bunu bu şekilde dağıtıyor. Aleyhissalatü yani Vesselam'ın kendi ailesine gelince onunla ilgili özel bir hüküm var biliyorsunuz. Mücahit diyor ki Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sadaka alması, ailesinin ehli beytin sadaka alması helal olmaz. Çünkü bununla ilgili hadisler var. Onlara da 5'te birden pay verilmiştir. Yani bu humusla, savaştan elde edilen gelirden ailesine ehli beytine verilir ancak sadakayı yiyemezler kesinlikle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşta hazır olmayan daha dokuz kişiye de Medine'de bulunan dokuz kişiye de aynı şekilde savaşta hazır olan Bedir'e katılmış gibi muamele yaparak onlara da veriyor neden çünkü onlara vazife veriyor geride Osman ibn Affan radiyallahu anh onlardan bir tanesi. Onunla beraber diğer sahabelere de aynı şekilde aynı payı veriyor. Onları kendisi görevlendiriyor geride Medine'de bir takım işler için. Osman radiyallahu anh eşi, eşi de biliyorsunuz a.s.m. kızlarından birisi Rukayye binti Muhammed radiyallahu Anha o hasta, hastaydı, onunla ilgilenmek üzere geride kalmasını istiyor Osman radıyallahu anh. Ve nihayetinde de Rukaya radıyallahu anha haberciler, yani Bedir'in habercileri Medine'ye geldiği zaman Bedir dönüş, Bedir'den dönüş esnasında vefat ediyor. Ondan sonra da aleyhissalatü diğer ikinci kızı olan Ümmü Külsüm radıyallahu anha ile evlendiriyor. Dolayısıyla e, bir lakab almış oluyor. Şey, Osman radıyallahu an Bu lakab neydi? Kim hatırlıyor? Çok güzel maşallah. Zinnureyn lakabını almış oluyor. Zinnureyn. Yani iki nur sahibi. Bedir'in müjdesini, zafer müjdesini kardeşlerim, Zeyd ibni Harise radıyallahu anha Medine'ye götürüyor. Bu biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesi. Müjde giderken Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberindeki esirlerle birlikte yola koyuluyor. Ve diyor ki orada bu diyor e, esirlerden Kerhen, istemeyerek savaşa katılan, yani Mekke'den gelip de müşriklerin içerisinde savaşa katılan kimseleri muhafaz edin. Yani onları koruyun diyor. Onlara dokunmayın. Onlara onlara e, iyi muamele edin manasında bir ifade kullanıyor. Onlar neden müşriklerle beraber çıkmışlardı? Aslında Müslüman olmuşlardı, İslamlarını gizlemişlerdi kavimlerinden yani kuru işten müşriklerden çekindikleri için korktukları için onlarla beraber çıkıyorlar. Onların içerisinde İbn-i Hişam'ın haber verdiğine göre önce Müslüman olup sonradan mürted olan ve Bedir'e çıkan, orada öldürülen kimseler var. Ama bir de esir alınanlar var. Ki Onların en önemlilerinden birisi biliyorsunuz Abbas İbni Muttalib. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Bu da Müslüman. Ama müşriklerden çekindiği için onlarla beraber geliyor. İslam'a ve Müslümanlara Mekke'de çok yardımı dokunmuş. Abbas İbni Abdülmuttalib'in. Her türlü yardımı özellikle muhasara esnasında biliyorsunuz e, Mekke'de Müslümanlar çok çetin bir muhasaraya, yani boykota e, duşar olmuşlardı. Bütün kabileler, bütün kabileler Haşimoğullarına karşı birleşmişler, e, alışverişi kesmiş, kesmişlerdi ve onların e, hiçbir şekilde, hiçbir kimseyle alışveriş yapmasına müsaade etmiyorlardı. Dolayısıyla çok ciddi bir açlık, kıtlık meydana gelmişti. Hatta onlar Hanelistrat yani ve selamı eee kapilesi böyle daha eteklerine çekilmişti. Bu esnada işte yardım eden bazı insanlar var. Onlardan biri de Abbas radıyallahu an. Aynı şekilde esirlerin içerisinde Ebul Buhteri ebni Hişam diye bir adam daha var. Bu da müşriklerden. Bu adam da aynı şekilde Mekke'de çok yardımcı oluyordu o boykat esnasındayken baskılara, zulümlere karşı Müslümanlara çok yardımcı oluyor. Ama kendisi müşrik yani. Ebni İshak'ın haber verdiğine göre diyor ki Abdullah İbni Abbas'tan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Ben diyor, beni Haşim'den birtakım insanları biliyorum. Ve onların, ondan başka insanlarla biliyorum. Kerhen, yani huşan İstemeyerek savaşa çıkan, müşriklerle beraber savaşa çıkan kimselere onların e, onların öldürülmesi üzere bir delil yoktur diyor. Kim sizden onlarla karşılaşırsa, beni Haşim'den onu öldürmesin. Ve her kim Ebu'l-Bukteri e, ile karşılaşırsa onu da öldürmesin. Her kim Abbasla ile, de İbni Mutalip karşılaşırsa onu da öldürmesin diyor. Onlar ancak kerhen, zorla çıkmışlardır diyor. Aleyhisselatü Vesselam bizatihi talimat veriyor yani. Ancak Abbas radıyallahu anh işte esir alınıyor, Medine'ye getiriliyor, ileride söyleyeceğim söyleyeceğimizlere, ondan da fidye alınıyor ama Ebu'l-Bukhtari'ye gelince bu adam aslında bu adam da teslim olacak, ısrar ediyor savaşmakta. Ve nihayetinde de öldürülüyor. İsrar etmesinin sebebi de yanında bir tane arkadaşı varmış. Ensari'nin sahabelerden bir tanesi diyor ki, Peygamber emretti ki, seni öldürmeyeceğiz. Sana dokunmayacağız. Ee, yani bizimle beraber gel demek istiyor. O Ebul Bukteri denen adam da diyor ki, peki diyor benim arkadaşım ne olacak? Hayır diyor Ensari olan sahabi. Peygamberimiz sadece senin öldürülmemeni emretti. Biz sana dokunmayacağız, diğerini öldüreceğiz deyince o zaman ben de onunla beraberim. Çünkü Mekke kadınları dünya için arkadaşını terk etmiş, arkadaşını ölüme terk etmiş, dünya için e, böyle davranmış demesinler diye ben diyor savaşacağım diyor ve e, savaşıyor. Nihayetinde de öldürülüyor. Müşrik olarak öljüyor yani. Aleyhissalatü vesselam adeti üzere 3 gün savaş meydanında kalıyor. Daha önce de bunu söylemiştik. Yani durumu kontrol etmek amaçlı. Buna e, delalet eden sahih hadisler var kardeşlerim. E, Tirmizi'de gelen hadis e, hadisin bir tanesinde Aleyhissalatü vesselam bir kavme karşı, topluluğa karşı zafer kazandığı zaman onların mevkisinde bulunduğu yerde üç gün kalırdı diyor. Sonra e, yolda Medine'ye yol alırken, yol e, üzere iken Safra mevkisinde biliyorsunuz 70 tane esir var. Bu esirlerin içerisinden bu e, Nadir ibn-i çekip alıyor Nadir ibn-i Bu adam müşriklerin sancaktarı. Yani sancaktarlık yapan bir adam. Ve a.s.v. Mekke'de çok eza veren, eziyet verenlerden bir tanesi. İslam'a, Müslümanlara karşı son derece hilakar davranan, tuzak kuran bir insan. Yani mücrimlerin büyüklerinden birisi. A.s.v. Mekke'de Esirlerin içerisinde onu çıkarttırıyor, Ali'ye emrediyor, radıyallahu anh, onun boynu vuruluyor. Esirler hususunda İslam'ın hükmü genel olarak üçtür kardeşlerim. Ya e, komutan, işin başındaki komutan onların öldürülmesine emreder, yahut fidye verilerek, fidye alınarak Serbest bırakır, yahut da tamamen serbest bırakılamadir. Hiçbir fidye alinmaksudu. Bu maslahat gereği. Duruma göre. Burada da bu adamı öldürtüyor aleyhissalatü vesselam. Sonra silahlı bu şekilde zafer e, edasıyla yola devam ediyorlar. Irga ez vabiye diye bir mevki var. Oraya geldikleri zaman yine mücrim yani kafirlerden, müşriklerden olan bir adamdan yer yüzünün temizlenmesi için aleyhissalatü vesselam emir veriyor. Bir tane daha adam var. Onun çıkarılmasını istiyor esirlerin içerisinden. O da Ukbe bin Ebi Muayit adında bir adam. Bu adamdan daha önce bahs bahsetmiştim ama ilk derslerde bahsetmiştik. Bu adam da kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar eziyet ediyor ki hayvanların develerin pisliklerini getiriyor leşlerini, koyunların leşlerini getiriyor Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz kılarken üzerine koyuyor, omzunun üzerine. Kabe'de namaz kılarken, ya Bununla yetinmiyor bir gün, baş, başka bir gün yani Aleyhisselatü Vesselam'ın boğazını sıkıyor. Hatta Fatima radiyallahu anh, anha a.s.v. babasının üzerine böyle pisliklerin atıldığını görünce o kadar ağlıyor ki çok hüzünleniyor. Birinde Ebu Bekir an denk geliyor. Bu e, muayit adındaki adam a.s.v.'a boğazını sıkarken engel oluyorlar. Onu kurtarıyorlar yani a.s.v. Sonra o Kendisi Aleyhissalatu vesselam'a bi zatayı küfrettiği gibi her türlü kötü sözler söylediği gibi başka bir adamı daha gönderiyor. Onun da aynı şekilde Aleyhissalatu vesselam Mekke'deyken ibadet halindeyken veya orada Mekke'de kendisine söylemesi için eee şey yapıyor. Teşvikte bulunuyor. Her türlü kötülüğü yapan bir insan. Hatta yüzüne tükürüyorlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yüzüne tükürüyor. Bir rivayette aleyhissalâtu vesselâm bu eziyetleri görünce oradayken, daha Mekke'deyken diyor ki, seni diyor Mekke'nin dışında bir yerde bulduğum zaman seni öldüreceğim diyor aleyhissalâtu vesselâm bu adama Ukbe bin Ebi Muayyit'e seni öldüreceğim diyor. Bunu da bu adam biliyor ya Bedir'e çıkarken aynen şeyin yaptığı gibi Ümeyye bin halefin yaptığı gibi çıkmak istemiyor. Biliyor öldürüleceğini. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir ifade kullandı. Ona diyorlar ki kırmızı bir deve edin, onunla tüyersin, kaçarsın diyorlar. Adam gerçekten de kırmızı bir deve ediniyor. Ama nafile. Deve o kırmızı deve de Araplar içerisinde çok meşhur. Hani bir hadis hatırlarsanız Ali senin eninle bir insana Allah'ın hidayet etmesi kırmızı develerden daha hayırlıdır diyor. Çok değerli bir deve yani demek ki. Deve cinsinden biri. Kırmızı deve çamura saplanıyor ve adam kaçamıyor. Esir düşüyor. Ökb İbni Ebi Muad denen bu zalim Müslümanların eline esir düşüyor. Bu 70 tane esirlerin içerisinde kardeşlerim. Sonra sahabeden Asım ibn-i Sabit el-Ensari aleyhissalatü vesselam gönderiyor ve onun boynu vuruluyor. Öldürülüyor. Bu adam da öldürülüyor. İki kişi böyle yolda öldürülmüş oluyor. Aleyhissalatü vesselam Yola devam ediyor Medine'ye doğru. Zeyd İbni Harise'yi az önce söylediğim gibi müjdeci olarak gönderiyor. Bu arada fırsatçı münafıklar, Medine'deki münafıklar öyle bir şaya yazmış, yaymışlar ki ortalığa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü. İşte yenildiler diye her türlü böyle yalan haberleri yaymışlar. Hatta bakıyorlar ki Zeyd İbni Sabit bak işte bu Zeyd Korkudan ne diyeceğini bilmiyor. Ondan sonra bindiği deve de kasva devesi. Yani peygamberin devesi diyorlar. Demek ki öldürüldü. Muhammed öldürüldü diye münafıklar böyle bir haber çıkarıyor. Ama insanlar Zeyd İbni Haris'e etrafına topla, toplanınca Zeyd müjdeli haberi veriyor. Zaferi ilan ediyor. Hepsi kendilerinden geçiyor çok seviniyorlar ve tekbir sesleri, tehlil sesleri yükseliyor. Usame bin Zeyd'in bu hususta bu konuyla ilgili rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerin radıyallahu anh diyor ki vallahi diyor ben esirleri görünceye kadar Zeyd bin <gülüyor> Haris önceden gelmiş Medine'ye haber veriyor, müjdeci. Diğerleri daha gelmemiş. Esirlerle birlikte Müslümanlar gelinceye kadar ben tam tasdik etmemiştim olay diyor. Yani e, tam kabullenememiş. Esirleri görünce iyice kanaat ediyorlar. İbni İshak'ın yine rivayet ettiği e, bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zafer elde edilince Bedir Zaferi, Abdullah İshak'ın ebeni rava hayi üç müntikalara gönderiyor. Müjde vermesi için Zeybin Hariseyi de eee aşağıdaki müntikalara gönderiyor. Her tarafa haber ulaşsın diyor. Usame bin Zeyd Bu da biliyorsunuz Zeyd bin Harisa'nın oğludur. Haber geldiği zaman diyor bu müjde haberi geldiği zaman biz tam Rukayye'nin Yani Osman radıyallahu anh'ın eşi ve Aişe validi kızının eee kabrini örtüyorduk, üzerine tesviye ediyorduk diyor Osman hmm. O haber geldiği zaman. Ve diyor ki babası Zeyd bin Hadir Harise Böyle müsalla e, denen bir yere geliyor, ayakta duruyor. İnsanlar etrafına doluşunca Utbe bin Rebi'ah, Şeybe bin Rebi'ah, Ebu Cehil bin Hişam, Zemate binti Esveh, Zemate ibn Esved, Ebu'l-Bukhteri Asım, ibn Hişam, Ümeyye bin Halef, bunları tek tek sayarak bu müşriklerin ileri gelenleri, bu zalimler öldürüldü diyor. Diyor ki Usame, ey babacığım gerçekten bu doğru mu? deyince babası diyor ki Zeyd İbni Haris'e vallahi doğru diyor. Allah'a yemin olsun ki böyledir. Ey yavrucayım diyor. Bu şekilde Zeyd İbni Haris'e müjdeyi vermiş oluyor Müslümanlara. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, yolda ilerlerken safra geçidine geldiğinde de ganimet mel mallarını kardeşlerim taksim ediyor. Allah Azze ve Celle'nin kendisine bildirdiği şekilde ganimet mallarını Müslümanlara dağıtıyor. Sonra Medine'ye e, giriş yapıyor. Muzaffer e, bir şekilde zaferi elde etmiş. Yani böyle Allah Azze ve Celle'nin yardımını elde etmiş. Kendisinden emin bir şekilde Medine'ye giriyor. Yahudiler ve e, müşrikler, münafıkla bunu görünce bu olaydan çok etkileniyorlar. Ha, özellikle esirlerin bağlı bir şekilde getirildiğini görünce çok etkileniyorlar. O anda işte Medine'den birçok insan Müslüman oluyor. Hatta meşhur münafık Ibrahim ibn Selul bu adam da Müslüman oluyor. Zahiren Müslüman oluyor, batinen münafık. İslam'a girmiyor. Neden? Korkusundan dolayı. Bakıyor ki yani çok güçlü bir ordu var. Aleyhissalatü vesselam güçleniyor. Artık çareyi zahiren Müslüman olmakta bulunuyor. Ibrahim ibn-i ettiği ibn e, bir hadiste Sevde radıyallahu anha ile ilgili kardeşlerim. Sevde radıyallahu anha aleyhissalatü eşlerinden birisi. Esirlerden birini görüyor. Suheyl Ebin Amr'ı görüyor. Bu adamı görünce eli bağlı şöyle boynuna elleri geçirilmiş, bağlı bir vaziyette Medine'ye girdiğini, getirildiğini görünce ona diyor ki Elinizle teslim mi oldunuz diyor. Şerefiniz de ölseydiniz daha iyi olurdu diyor. Şerefiniz de ölseydiniz ya diyor. Bu arada hicap emri yani Ali Vesselam'ın eşlerinin uzak insanlardan perdelenme, perdelenmesi gerektiği emir gelmeden önce bu olay gerçekleşiyor. O yüzden yani görüyor Sevde Radıyallahu Anh erkekleri görüyor. Ve bu adama Suheyle bin Amr'a böyle söylüyor. Bunu da aleyhissalatü ve sellem işitince diyor ki Allah'a ve Rasulüne karşı bu kışkırtma mı yapıyorsun? diyor Neden böyle söylüyorsun? Diyor. Yani bu adamı Allah'a ve Rasulüne karşı düşmanlık hususunda kışkırtmak mı istiyorsun? Demek istiyor. O da diyor ki Sevda Ra anha aleyhissalatü ve sellem'in eşi vallahi diyor seni hak ile gönderene hak ile gönderene yemin ederim ki nefsimi tutamadım. Bu adamın diyor, künyesi de Ebu Zeyd. Yani Süheyl İbni Amr'ın künyesi Ebu Zeyd. Bu Ebu Zeyd'i diyor şöyle bağlanmış bir vaziyette e, geldiğini, esir düştüğünü görünce nefsimi tutamadım, kendimi tutamadım, öyle söyledim. Ya yani bu e, çok normal bir şey. Süheyl İbni Amr Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinden birisi. Aciz bir vaziyette eli bağlı bir vaziyette Müslümanların eline düşmüş. Zamanı da iş, işkence yapan her türlü Müslümanlara sıkıntı veren insanlar onların gözünün önünde. Aciz bir vaziyette. Bunu söylüyor Sevda Radiyallahu Anh. Ama bu Suheyl bin Amur ileride gelecek inşallah Müslüman oluyor. Ve İslam'ı da çok güzel oluyor. Bu da sahabelerden birisi. Aleyhissalatü Vesselam e, sukun içerisinde Medine'ye girdiğinde kendisini Harise e, Harise de binti e, sürakah nın annesi karşılıyor. Bu harite de Bedir şehitlerden birisi. Ve oğlu hakkında soru soruyor. Harise hakkında. Yani ne haldedir deyince bu Aleyhisselatü Vesselam onu e, haber veriyor tabi durumunu. Bu sahabi Harise Binti, Harise İbni Suraka kardeşlerim gözcülerden birisiymiş. Kendisine böyle ıskalayıcı bir ok isabet ediyor ve onunla şehit düşüyor. Orada ölüyor yani. Bezi şehitlerinden birisi bu kadın yani annesi diyor ki ey Allah'ın Resulü bana haber ver Harise'den. Cennette ise, Harise cennette ise sabredeceğim. E cennette değilse sen benim ne yapacağımı göreceksin diyor. Bir başka rivayet ey Allah'ın Resulü. Eğer Harise bir derecede bir menzilede ise cennette ise sabredeceğim. Ve karşılığını da Sabrımın karşılığını Allah'tan bekleyeceğim diyor. Eğer böyle değilse, yani cennette değil ateşteyse o zaman ne yapacağımı göreceksin deyince, peygamberimiz ona yazıklar olsun sana. Aklını mı kaçırdın diyor. Ne oluyor sana? Neden böyle söylüyorsun? Cennet tek bir cennet değil. Cennetler var ve o diyor Harise Firdeviz cennetindedir diyor. Allah'a yani Firdeviz arşa en yakın olan cennet. İşte Allah yolunda canını veren sahabenin <gülüyor> bulunduğu mekan. Firdev-i Saala. Onun cennetlik olduğunu annesine müjde vermiş oluyor. Sonra aleyhissalatü vesselam kardeşlerim ashab ile istişare ediyor. Ganimetler hususunda. Oraya tekrar gelecek olursak Ganimetler, şey, ganimetler hususunda diyorum, ganimetler dağılıyor, esirler hususunda istişare ediyor. Esirlere ne yapalım? Diye. Bir grup diyor ki onları fidye karşılığında bırakalım. Bir grup onları affedelim, bir grup da e, affetmeyelim, onları öldürelim diyorlar. Bu şekilde e, bir görüş beyan ediliyor. Bu e, a.s. istişaresini Ahmet ibn Hanbel sahihinde şöyle rivayet ediyor. Bedir günü olduğu zaman kafirlerle müminler karşılaştılar ve Allah Azze ve Celle müşrikleri hezimete uğrat, yenilgiye uğrat. Onlardan 70 kişi katledildi, öldürüldü, 70 kişi de esir alındı. Aleyhisselatü Vesselam Ebu istişare ediyor, Ömerle ile Ali ile radiyallahu anhum ve onlarla istişare ediyor. Ebu bekir diyor ki ey Allah Resulü bunlar amca oğullarıdır. Aşiret sahibi kimselerdir. Ve kardeşlerdir. Bunları diyor bunlar fidye karşılığında bırakalım ve kafirlere karşı bizim bir kuvvetimiz olur. Belki de Allah Azze ve Celle bunun neticesinde onlara hidayet eder. Yani Müslüman olunlar ve bizi desteklerler diyor. Böyle bir görüş belirtiyor. Aleyhissalatü vesselam Ömer'e soruyor radiyallahu anh senin görüşün nedir deyince diyor ki ben Ebu Bekir'i düşündüğü gibi düşünmüyorum ey Allah Resulü diyor. Bana diye imkan ver şu yanındaki o zaman esirlerden biri de yanında. Yanımdakini öldürüyün boynunu vuruyum diyor. Sonra diyor Ali'ye imkan ver izin ver o da falancayı öldürsün. Hamza'ya izin ver o da falancayı öldürsün diyor. Bunları yani temizleyelim diyor. Aleyhissalatü Vesselam Ebu Bekir'in görüşüne meylediyor. Ebu Bekir'in görüşünü kabul ediyor. Ve bunlara fidye karşılığında bırakılması kararı veriliyor. Ertesi gün hem Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam hem de Ebu Bekir ağlıyorlar. Ömer Radiyallahu onların yanına geliyor. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü size ağlatan nedir? Neden ağlıyorsunuz? Bana söyleyin ben de ağlayayım. Yok ağlanacak bir şey değilse ben de ağlar gibi yapayım sizinle beraber diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Arkadaşlarınızdan, arkadaşlarından diyor. Fidyeyi alan kimseler bana arz da olundu. Bana arz olundu, sunuldu ve sizin azap edileceğiniz, size azap geleceği bana arz olundu diyor hem de şu ağacin yanında diyor. Yani ganimet, şey, esirlere karşılık fidye alınması görüşünden dolayı sizin azabınız bana arz edildi. Allah Azze ve Celle ayet-i kerime gönderiyor. Mâ kâne li nebiyyin eyyekûne lehu esra bir peygamber için esir alması yaraşmaz. Hatta yufkınek fil ardı ta ki yeryüzünde iyice galip gelinceye kadar yani düşmanı zayıflatıncaya kadar bir peygamberin esir alınması yaraşmaz. Turidun arada dunyawallah yuridul ahiret. Sizler sizler dünya hayatını istiyorsunuz. Allah ise ahireti istiyor. Allahu azizun hakim. Allah çok güçlüdür, hikmet sahibidir. Bildiriyor şimdi ayet-i kerimen peşinde gelen ifade, çok net bir şekilde bildiriyor. لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهَ السَّبَقَ لَمَسَّكُمْ ف۪ي Eğer Allah'tan bir yazgı geçmemiş olsaydı, لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا خَسْتُمْ عَذَابٌ Elbette size büyük bir azap dokunacaktır diyor. Yani Allahu u Teala'nın bir yazgısı var. Bu yazgıda Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılması. Ama Allah Azze ve Celle'nin isteği, muradı normalde Ömer radıyallahu anh'ın görüşü üzere. Ömer radıyallahu ne dedi? Onların tamamının öldürülmesi. Bu ayet-i kerime inince aleyhissalatü vesselam ve Ebu Bekir ağlıyorlar. Allah'tan bir yazgı olmasaydı yani levh-i mahfuzda geçen bir yazgı olmasaydı azap edileceksin azap edilecektiniz diyor Resulullah'a. Bundan dolayı anlıyor. Ama Allah azze ve celle bir vaatte bulunmuş. İnne Allah la Allah vaadine sözüne muhalefet etmez. Onun zıttına hareket etmez. İbn Abbas diyor ki Radiyallahu anhu Ganimetler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam gönderilmeden önce, yani peygamber olarak gelmeden önce, ümmetler içerisinde ganimetler alınır ve onlar Allah Azze ve Celle'ye kurban olarak sunulur ve az da olsa, çok da olsa, geçmişteki ümmetler o ganimet malından hiçbir şey alamazlar. Ne İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, ne Musa Aleyhisselam'ın, ne diyerleri. Sadece peygamberimize bu mahsus yapılıyor. Hasan radiyallahu diyor ki Allah azze ve celle ümmül kütap içerisinde yani e, levhu mahfızda yazmıştır ki ganimetler ve esirler Muhammed'e ve ümmetine helaldir bu ondan önce hiçbir kimseye helal olmamıştır bunu tabi bu adam nereden çıkartıyor Ee, bu sahabeden değil de tabiinden ürisi olsa gerek ayet ve hadislerden çıkartıyor bunu. Muhammed ve ashabına, ümmetine helal kılınmıştır. Müslüm'de gelen bir rivayete Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste çok açık. Ben diyor diğer peygamberlere altı şeyle üstün kılındım diyor. Altı şey. Onlar nedir? Birincisi cevabı ülkelim. Yani toplayıcı kelimelerle çok az ifadeyle çok manalar ifade etmesi. İki, korku, düşmanların kalbine korku salınması. Bununla yardım olunuyor. 3 ganimetlerin helal kılınması konumuzla alakalı. Yeryüzünün mescit yapılması ve insanların tamamına gönderilmesi a.s.m. diğer peygamberler <gülüyor> kavimlerine gönderiliyordu. Ve altıncısı da, sonuncusu da bu e, nebilerin sonuncusu olmaz. Yani nebiliği, peygamberliği mühürleyip kapatması. Bir başka rivayette bu asıl meşhur olan 5 diye, beş şeyle ben üstün kılındım diye gelir. Onda da diyor ki aleyhissalatü vesselam ben diğer peygamberlere e, şunlarla üstün kılındım. Bir, bütün insanlara gönderildim. İki, şefaatimi ben ümmetim için biriktirdim yani sakladım diyor. Nerede? ahirette. Üçüncüsü, bir aylık mesafeden düşmanlara korku salınmak, salmakla ben yardım olundum. Dördüncüsü, yeryüzü mescit benim benim için mescit kılındı. Yani her yerde namaz kılabilirim. Dayanacaki ümmetler sadece mabetlerde, ibadet ibadethanelerde namaz kılabiliyorlardı. Beşincisi de ganimetler bana helal kılındı diyor. Evet. Bu şekilde ganimetler taksim ediliyor ve esirlere de verilen hüküm fidye alınıp bırakılması. Onu da söyleyeceğim inşallah. Bu arada bir hadiste Bedir ashabının, Bedir'e katılan kimselerin halinden bahisle şöyle diyor. Buhare'de geliyor bu hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, umulur ki Allah Azze ve Celle eee şey, Bedir'e şahitlik eden, Bedir'de hazır bulunan kimselere muttali olmuştur. Ve şöyle demiştir diyor. Biliniz ki ne yaparsanız, ne dilerseniz şey ne dilerseniz onu yapınız yapın ben sizi bağışladım. Yani açık bir ifade. Bir başka ifadede de dilediğiniz şeyi yapın size cennet vacip olmuştur diyor. Yani Allah Azze ve Celle toptan Bedir'e katılan kimseleri affediyor. Ve onlara cennet vaat ediyor. Demek ki bu kadar önemli, bu kadar değerli. Bedir'in Bedir e, yani aslanlarının, sahabelerinin, katılanların, şehit olanların kıymeti Allah'ın katında bu kadar değerli. Allahu Teala onların günahlarından vazgeçiyor, rahmetiyle muamele ediyor. Ve bu ganimet şeyler hususunda da esirler hususunda, ganimetler hususunda buyuruyor ki: "Fekulu mimma ganimtum helalen tayyiban." Ve ganimet olarak aldığınız şeylerden artık temiz ve helal olarak yiyiniz. Ya ayyuha'n-nebi, kul limen fi eydikum minel esra. Ey nebi, esirlere Elinizde bulunan esirlere deyin ki اِيَّ عَلِمُ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُعْتِكُمْ Eğer Allah sizin kalbinizde bir hayır bilirse ki biliyor yani Allah Azze ve Celle her şeyi biliyor Allah Azze ve Celle sizin kalbinizde hayır bilirse size sizden aldığı şeyden مِمَّ اُخُذَ مِنْكُمْ sizden aldığı şeyden daha hellisini verir diyor. Yani fidye karşılığında bırakılmanız eğer Ee, sizin için hayır olur ve e, siz İslam'a girerseniz Müslüman olursanız bundan daha hayırlısını size bağışlayacaktır. وَيَغْفِرْ لَكُمْ sizi bağışlayacaktır. Allahu غَفُرُ Rahim Allah bağışlandır, rahmet sahibidir. وَيُّرِدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلِ Eğer bu esirler sana hiyanet etmek, yani sana hainlik etmek isterlerse önceden Allah'a da hiyanet etmişlerdi bu zalimler esirleri kast ederek fe emkene minhum ve Allah -Ve bunlara karşı da sana da imkan verdi vallahu alimun hakim Allah ilim sahibidir alimdir yani hakimdir, hikmet sahibidir diyor Dolayısıyla bu ayetler kardeşlerin esirler hakkında verilen e, kararı da onaylamış oluyor. Ve bu esirler kendi konumlarına göre yani e, imkanlarına göre fakirliklerine zenginliklerine göre fidye alınarak bırakılıyor bir kısmı. Mesela 4000 bin e, dirhem karşılığında bırakılan esirler var. Tabarani'nin rivayet ettiğine göre. Bir başka hadiste geldiği üzere malumunuz biliyorsunuz bunu hiç parası olmayan kimselerde ensardan bazılarına, okuma yazma bilmeyen kimselere, okuma yazma, öğretme hususunda serbest bırakılıyor. Hatta ensarlı birisi çocuğunu gönderiyor bu esirlerden birine. Bir gün çocuk ağlayarak geliyor. Ağlayarak gelince, e, ne oldu diyor? Bana öğreten öğretmenim vurdu diyor. Esirlerden biri ya. Adam da diyor ki, Habis yani. Pislik adam diyor. Bedir'in diyor, Bedir'de diyor esir düştü ya onun diyor intikamını alıyor diyor. Bir daha da seni göndermeyeceğim oraya diyor. Göndermiyor da çocuğunu. Ama buna rağmen aleyhissalatü vesselam onlara güzel bir muamelede bulunuyor. Yani onların içlerinde bir tesir etki bırakmak istiyor. Yani kalplerinin İslam'a ısınması için. Evet Ve onların içerisinden e, az önce de söylediğim gibi biliyorsunuz Müslüman olanlar da oluyor yani bu muamelenin neticesinde. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste de Muhammed İbni Cübeyr'in babasından rivayetle geliyor. Aleyhisselatü Vesselam bu esirler hakkında diyor ki eğer diyor Mutim El Mut'im İbni Adi Şu an sağ olsaydı, benimle diyor bu esirler hakkında konuşmuş olsaydı diyor, bu leşler hakkında diyor, elbette ki diyor ben onu yani o konuşmasına karşılık benden bu esirleri istemiş olsa ben o şu an elimdeki esirleri ona verirdim diyor. Bu adam, bu adam Bedir'den önce Mekke'de vefat edenlerden birisi. El Muhtayyum Ebna değil. Müşrik olarak ölüyor. 90 yaşında. Haber verildiğine göre. Ama neden böyle söylüyor Aleyhisselatü Vesselam? Bu adam o kadar çok yardım etmiş ki peygamberimize. Tayyip'ten dönerken o sıkıntılı günde himaye altına alıyor. Koruma altına alıyor. Ve öyle onun himayesi altından Mekke'ye giriyor. El-Muhtayn Ebn-i Adi'nin himayesi altından. Sonra yani daha birçok husus daha Aleyhisselatü Vesselam'a yardım ediyor. Eğer diyor bu adam yaşamış olsaydı da benimle e, şey yapsaydı bu esirler hakkında konuşsaydı ben o esirleri belki bırakırdım diyor yani. Sonra Abbas'ı getiriyorlar. Amcası Abbas'ı kardeşlerim. Abbas hakkında da hiçbir aracılığı, hiçbir şefaatçiliği kabul etmiyor. O da esirlerden biri. Müslüman esirlerinde. Diğerlerinden ne alıyorsa ondan da aynı şekilde fidye alıyor. Hiçbir ayırdım yapmıyor. İşte bu adaletin, insafın en zirve tepesi. tepesi. Bu Abbas'dan radıyallahu anh'dan ve Akil'den e, fidye alıyor. Abbas'tan e, 100 ukuye Akil'den de 80 ukuye fidye alıyor. Diğerlerinden 40'ar ukuye fidye alıyor. Neden? Bunlar çünkü müşriklerin ordusunda bulunarak sayıyı çoğaltıyorlar. Gücü artırıyorlar vesaire Yani bunların orada bulunmaması gerekiyordu. Nihayetinde müşriklerin ordusunda nesil olarak düşüyorlar. Bu fide karşılığında da bırakılıyor. Ama Abbas radiyallahu anh sonra biliyorsunuz çok değerli bir sahabi El-Israatü'nün amcası. Sonu Zeyneb'in şeysi kocası. Müşrik bu adam. Bu da esir düşenlerden birisi. Zeynep radiyallahu anha da Mekke'de bu arada. Bunun e, kefaletini de, yani fidye parasını da Zeynep radiyallahu anha annesi Hatice'nin kendisine vermiş elde, kolyeyi çıkartıyor. Fidye olarak bunu gönderiyor. Aleyhisselatü vesselam bunu görünce çok hüzünleniyor. Ondan sonra Müslümanlar bu adamın da e, As ibn-i Rebi anında yani fidyesiz olarak gönderilmesini müsaade ediyorlar. Bu adam da fidyesiz olarak yani para karşılığı olmaksızın bırakılıyor. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle bütün bu anlatılanlardan sahabelerin bu yaşantılarından hakkıyla ibret almayı ona göre kendimize çekip düzen vermeyi Hayatımıza yön vermeyi bize nasip etsin. Bizleri annemizi, babamızı ve çocuklarımızı İslam üzere yaşatsın, İslam üzere vefat ettirsin. Her zaman Allahu ve Salla ve Sellem Nebiyina